Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu vesselamu ala Resuline Muhammedin ve adihi ve sahbihi ecmain Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ve min şeyin ille yusebbihu bihamdi Aziz Sıddık kardeşlerim Evvela rivayat sahiha ile Leyle Kadri nisfı ahirde hususan ashre ahirde arayınız. Ferman etmesiyle bu gelecek geceler 80 küsur sene bir ibadet tömrünü kazandıran Leyle Kadrin gelecek gecelerde ihtimali pek kavi olmasından istifadeye çalışma böyle sevaplı yerlerde bir saadettir. Saniyen men amene bil kaderi emine minel keder kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur sırrıyla kudu min kulli şeyin ehsene her şeyin güzel ciyetine bakınız kaidesinin sırrıyla ellezine el kavle fiyettbiğonu ahsenhu, ülaike aladin hada ve ülaike hum hum ülül elbe. Gayet kısacık bir meali. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayeti ilahiyeye maskar akıl sahibi onlardır mealinde. Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek veçine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci sözde bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahdiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar. Safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr nazar eder, midesini bulandırır, istirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi hayatı, istimaiyeyi, beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olur. Çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Said Nursi. Saniyen, men amene bil kaderi emine minel keder kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur sırrıyla kudu min külli şeyin ehsene her şeyin güzel cihetine bakınız Şimdi, kaidesinin sırrıyla <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın cümle evet. Allah'ın kallar Mesela insan vücudunda azaların tanzim ve teşkiline bakın, estetik değer olarak, tenasif değer olarak, göz nereye konulacak, burun nereye çakılacak, diş nereye dizilecek, el nereye, hayat nereye, Cenab-ı Hak her şeyi yerli yerine koymuş. Şimdi hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bir güzellik var mı? Var. Hayat güzelliği fonksiyon güzelliği, hayatın camiyet soru ve o kadar da bir terası güzellik var var. Hablakiyette böyle bir güzellik var var. Allah'ın kaderinde takdirinde de öyle güzellik var. Hangi asırda geleceksin? Baban kim? Anan kim? Cana bak ki. sana ne verecek? Ne kadar vermiş? Ne kadar vermiş? Ne vermişse, ne takdir etmişse, Allah'ın takdiri nedir? Güzeldir. E mülkün sahibi odur. Bitti. Kemal Mağa'da bakınca, güldüren de Allah'tır, ağlatan da Allah'tır. Yaşatan da Allah'tır, göldüren de Allah. Onun için kadere teslim olan dünyada firdevsi bir cenneti yaşar. Hz. Ali buyurmuş ki, Ecelim benim ne güzel muhafız Ecelim benim, benim ne güzel muhafızımdır. Ecel gelmedi mi? <gülüyor> Üç kere ha, hastaneye gir çıkıp öldürmeyen Allah, <gülüyor> rahmetli peder anlatıyordu. 60-70 sene gelecek, 80 sene önceki olay adama 18 tane kurşun sıkmışlar. 18 kurşun Doktorla işte o günkü tıp, anestezi mi vardı, 80 sene, 90 sene, on sekiz kurşun yemiş, adam üç yaşa ölüyor kalktı. Yaşadı yani, ölmedi. E öldürme ya Allah'ım, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama adam bir tokat vurursun, katkıya düşer, girer. Ecebim diyor, benim ne güzelim hafızızdır. Yani geldi mi, baş ağrısı, Bahane. Gelmedi mi buyurur, çıkarsın yani. Bu tabii. Kadere teslimiyet insanın dünyasında firdevsi bir cennet gibidir. Aslında tabii iman kemal'a gelince, iman rüsvete çıkınca o Müslüman'ın dünyası dünyada da cennet gibidir yani. Nar Allah'ın Bana mülkün sahibi ki, Allah mülkünde dilediği gibi nasıl Onun için kadere iman, insan ruhunu ferahlandırıyor. Hatta sevince fark ediliyor. İnsanlar, e, musibetin tesirini, imanı, musibetine yapıyorlar, açıyorlar. İmanın kuvvetine göre hadisatın hadis tesirinden kurtulur. Efendim tazikatından kurtulur. Elledi ne, istemiyon el kabla, fiyetebiyon ahsenhu, öleikel ledi ne, haddahmullah, ve öleikehümül albab. Gayet kısacık bir meali. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar. Hidayeti ilahiyeye mazhar, akıl sahibi onlardır. En güzel söz nedir? Kur'an'da. Kur'an'ı dinleyelim, ayağı taşı en güzel söz Allah'ın kelamı kelamı ustadımız evet. misafını Kur'an'dan telemmi ettiği için bu ayete şey yapmış evet. mana işlerine kelimat sözler Kur'an'dan telemmi eden hakikat-ı Kur'an'i yani şu hakikatleri okuyan ruhuna, gönlüne nakşeden insanın hayatı Dünyadayken dahi bir mevzinin bir cennet gibi oldu. Yani. Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek veçine bakmak i̇şte yani lazımdır ki. Bu da çok önemli bir ölçü. Yani Müslümanın dünyasında belki bir manada saadet ve sururun kaynağında çok önemli bir faktör, bu bakış ufkudur yani. Her şeyin güzel tarafına bakmak. Tabii batıda Kur'an yok. Evet, semavi kitap, tarih ile tebdi edilmiş. Mesela batıda filozofların işte pulyanla, pulyanlacılık her şeyini olmuyorlar. Ölmüyorlar. Her şeyin güzel tarafına bakmak. Çalmıştık almışlarda de her, her şeyin güzel tarafına bakan hadisatı güzel ciyet ve cephesiyle üstlü tevil ederek bu temaaşı ettiği zaman o hakikaten hem fikren hem bu hem kan rahatlar feah ama neden böyle, şimdi ne diye ya yani o <gülüyor> bana mı geliyor? Yani, bu hadisat benim mı patlıyor? Niye şöyle, niye öyle değil bir zaman insan? E, bir şikayetin arkasında bir başka şikayet, o da onu, o da onu tetikliyor arkasında insan. Bir infial adamı oluyor, bir hiddet adamı oluyor. Yaiz ve gadab, kimine geliyor? ve tamamen şeyden küsüyor, yani, cemiyetten küsüyor, insan ettin küsüyor, yani, e, mizacı daralıyor, kilitleniyor, bir nevi kendi hissiyatının hapsi içerisinde kalıyor, adım adım kötüye doğru gidiyor. Bardağın dolu tarafı moral takviyesi de olmuş yani, oluyor. Tabii. Yani hep boş tarafı görüyoruz bardağın. Şu bardakteki mesela yani, boş dolu tarafı dolu tarafını görmek lazım. Ayet-i kerime var ya, sizin diyor kadeh gördüğünüz şeylerin arkasında Allah'ın rahmeti var. Allah, rahmet Allah bilir siz bilmezsiniz. Çünkü yani Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey meydana gelmiyor ki ayet-i kerime var. Allah'ın iradesi olmadan bir yaprak düşüyor mu? Düşmüş mü? Öyleyse hadisata kader canibinden bakınca esmadan istimdak razıya. Nasıl? Ya Allah rahmeti. Sakın rahmetini itham etmeyin. Başka? Allah Hakim'dir. Yani, hikmeti çiğnever. Yani, Allah Alim'dir. Allah Habir'dir. Allah Kadir'dir. Allah Sinim'dir. Allah Latif'tir. Yani, Allah beraber def yani, Bu noktadan bakınca, yani, musibetler ne oluyor? Üçünlük.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 Kurdeşler gibi ya altı tane madde sayıyorum. Manasız, manasız şeyler. Büzumsuz. Yani, yani kalp aynen isamettir, betiğidir, betiğidir, aynen isamettir. Kalbi böyle şeylerle meşgul etmeyeceksin. Kalbe bunları koyduğun zaman kalp ne yapar? sekre olur. Bakın, manasız şeyleri karga koydu. Devam edin. Düzumsuz. Her düzumsuz şeyleri. Ki, zararlı. Zararlı şeyleri. Sıkıntılı. Sıkıntılı. sıkıntılı çirkin. Çirkin şey. Geçici hal. Geçici halde bunları kalbin içerisine koyduğum zaman kalp ne oluyor? Yani, Mizağa yani. oluyor, dengesi oluyor. Yani, Allah'ın zikri için yaratmış. İmanın mahalli, semadaniyetin aynadarlığıyla mazarkıydır. Nazargâh ilahidir. Yani Tecevvîgâh. Dolayısıyla bu gibi şeyleri kalbe koyduğumuz zaman, o zaman manevi hayatımızın kıvamı, kapasitesi, taaleti, temizliği, saffeti o oluyor? Manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller. Nazar dikkatimizi celp edip kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci sözde bir bahçeye iki adam biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, Pis şeylere hasr nazar eder. Hem mahtamayı, hem güzeldir. Hem güzel bak. bak. Güzel, bak. güzel hayatı bulmalı. Suizanlı yeisttir. Saadet. Muharrivi hem de hayatı katil edilir. Hayata katil edilir. Güzel bakan, güzel gören, güzel gören güzel şayan düşün, güzel, yani güzel düşünen de hayatından lezzet alır. 48. sözü yazmış. Yani. Aynı, uzman, bahçe. Sefah, Aynı bahçe. asfaat iki farklı nazar. Safa veren alkeder. Evet. Mesela bak burada nereye misal veriliyor? Hapishaneye misal veriliyor. Tamam. Ya girdik hapishaneye Allah'ın belası zindan. Bir <gülüyor> Elimizden alındı, yürüyemeyiz, konuşamayız, hareket edemeyiz, seyahat edemeyiz, elimiz, ayağımız kilitlendi, mahvoldu, perişan oldum. Şimdi bunu biraz daha merak, biraz daha teessü, biraz daha elem, biraz da vesvese, şeytanın da tarihi, alemde büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor, balon şişiyor. O zaman efendim, hapishane ona ne oluyor sağ bizim var. Hafız Stefan'ı varmış. Yusuf Ali Selam mağfurların biridir. Firidir. Hapishanede medrese, İhsan Medresesi, Bir rivayet var ki Süfyan'ın hapishane düşene cehennem ateşi haram yanarmış. Bu hafiz belki ahirette kurtuluşunun eseri. Neye hapise cüzdün? Dinim için, bu mukaddesatım için, islam için. Kur'an için bin baş feda edilmiş. On sene değil, senede kalsam, çülsem, bu benim için ne Kemalıyım, şiraf ve lezzettir bak. Şimdi böyle baktım hapise ne oldu? Ne içti? Net, cennet oldu. Sevaplar şey. yani. giriş budurası var Şimdi Erzurum'da girmiştik de girerken gireceğim Şenav dedi ki eee Süleyman girerken işte Rabb'im buraya bana genişlet. sıkma manasında bir dua demiştiniz de hı. zorluğun içerisinde ayet-i kerime var mı? İmlema, imlema, her zorluğun içinde kolay kalıyor. O manayı insanın içinde açınca ben bu hafızı neye yüzüyorum? Yani, Diyenimin ilası için Kur'an'ın hakikatleri için bin, bin kerbem olsa, feda olsun, kurbanız. olsun. Bak, ferah oluyor. Şimdi bizi bize bir zaman yargılıyorlardı. Kardeşim, da zararlanmak istiyorsan, sen şöyle bak. Peki şimdi şu mahkeme ya, bana idam verecek. Tamam. Mahkemenin sonunda ipe gideceğim, sallanacağım. İdam. Suçun en ağırını, en dehşetlisini ve en şiddetlisini düşün. İdam. Neyse, mahkemeye, cense, karar hükmü, idam çıkmadı. Evet. Dur ben efendim, beş sene gidiyorum, Allah bereket versin. <gülüyor> <gülüyor> İdamdan kurtuldu beş. Beş, sene. beş seneyle evet. kurtardık. Beş seneyle kurtardık. Beş seneyle kurtardın mı, ne olur? Beş seneyle kurtardık, hapse girdin mi? Üçte biri gider Yarısı evet. düşer. Yarısı düşer. Evet. İki sene sonra çıkarsın. Ha. Bak, bedeli mi? yanımda, ya. rahat edersin. Ha. Ama mahkeme devam etti, devam etti, idam bekliyordum. Bir de baktım, berat. O zaman diyorum, kepi fırlasam. Allah'a emanet <gülüyor> olun, <gülüyor> idamlar kurtuldu. <gülüyor> berat, bak. bak. Ruhda bir sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Vallahi şimdi bizi içeri atacaklar, şu <gülüyor> yapacaklar, vay yapacaklar. Ne yapayım, o Şimdi, çok katranız öyle dinlemeyin. Bizi aldı götürdüler. Sıraya dizdiler. Sıraya dizdiler. Sıraya dizdiler. Tekrar bolsa da hatırlam. Tekrar yoktu. Şimdi bizi sıraya dizdiler. Ben de de şey koyayım bak. İyi poz. İyi poz ver. <gülüyor> Belki ahirette cennette kurtulurlar bu tablodan kurtulur, İzzeti dinleyi, hamiyeti imaniyi göster Erkek gibi lan, vah. Gökşenler, tebessümle yürü hadi. Bir kahramanlar silsilesi. Bir kahramanlar silsilesi. Bir kahramanlar silsilesi. Geçiyor ve melekler poz arıyor. Böyle bir kamera kamerada <Gülüyor> böyle yürüyün dedi. Belki ne neslihati size alkışlayacak. En iyi hakka size alkışlayacak. Belki mele alanın sakinleri size alkışlayacak. Sen dinin için, iman için ediyorsun. Yürü. Öyle yürüdük. İnşallah melekler bizim İnşallah. Peki bunlar ahirette kurtuluşumuza nedir? Kesin. İman elhası, iman her şeyini yapıyor, her şeyi güzelleştiriyor, her şeyi tatlılaştırıyor, her şeyin tadı, kıvamı, lezzeti iman Onun için imanımızı inşaf etmeye çalışmak lazım ve en bir